El-Husna derslerimize başladık. Bugün de inşallah El-Veli ve el Maula isimlerini işlemeye çalışacağız inşallah. Bugün biraz belki az olacak ama Rabbim hayır versin, Rabbim bereket versin. Evliyalık ki bununla alakalı hakikaten günümüzde bir topluluk tarafından tamamen yanlış anlaşılmış bir kelimedir. Evliyaullah dediğimiz bir taife, bir grup buna çok çok başka ifadeler vermiş. Öyle ki Allah'ın evliyası, evliyaullah denildiği zaman uçan, kaçan, Allah azze ve celle'nin tasarruflarına sahip olan, anında her şekilde yardıma koşabilen ölü bile olsa kişiden nevinden kişilere bu ismi vermişlerdir. Halbuki Allah azze ve celle'nin el veli ve El Mevla isimleri vardır. Kur'an ve sünnete baktığımız zaman bu isimlerin ne manaya geldiğini, Allah Azze ve Celle'nin kimleri dost edindiğini ve bir Müslümanın Allah Azze ve Celle'nin dostu olabilmesi için ki rivayet gelecek Allah'ın yürüyen eli konuşan, yürüyen Duyan kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı mesabesinde olabilmesi için bir kulun ne yapması gerektiğini inşallah dersinizde alacağız. O yüzden kardeşlerim iman eden ve Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkan bir kimse Allah Azze ve Celle'nin dostudur. Allah Azze ve Celle onu dost edinmiştir. Çünkü dostluk iki türlüdür. Ya Allah'ın dostusunuz ya da şeytanın dostusunuz. Bu ikisinden birinden asla asla kurtulamazsınız. Ama bugün dediğimiz gibi Evliyaullah makamı gibi bir kendilerince bir makam uyduran söz doğru ama içini doldururken... Çok daha başka İslam'dan tamamen ayrı İslam'ın Allah Azze ve Celle'nin ne Kur'an'ında ne de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde vermediği manalarla içini dolduran bir takım insanlar bunu bambaşka mecralara çekmişlerdir. Halbuki eğer bir kelime İslami bir ıstılahsa İslami bir kelime ise... Onun ya Kur'an'dan ya da sünnetten manasının çok iyi bir şekilde bilme, bilinmesi gerekir. Allah Azze ve Celle el-veli, Allah Azze ve Celle el-mevla'dır. Bu isimler Kur'an-ı Kerim'de birçok kereler Allah Azze ve Celle zikretmiştir. Diyor ki Allah Azze ve Celle Şura Suresi 9. ayeti kerimesinde اَمِتَّخَذُ min دُونِهِ اَوْلِيَا Yoksa onlar... Allah'tan başka dostlar mı edindiler? فَاللّٰهُ هُوَ الْوَل۪يُّ Asıl dost olan Allah Azze ve Celle'dir. وَهُوَ يُحْيِي Ölüleri dirilten O'dur. وَهُوَ ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadir olan, her şeye gücü yetendir. Asıl dost olan kimmiş? Allah Azze ve Celle. Ama o müşrikler ne yapmışlar? Allah'tan başka dostlar edinmişler. Allah asıl dost odur. Diyor ki Allah azze ve celle, Şura Suresi 28. ayeti i kerimesinde "Ve huvellezî yunzilul min ve ve Allah azze ve celle insanlar ümidini kestikten sonra veya kuraklık olduktan sonra Gökten bereketli yağmuru indiren kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ve yansuru rahmetahu rahmetini yayandır Allah Azze ve Celle. Ve huvel hamid, o velidir, dosttur, hamd edilmeye layık olandır Allah Azze ve Celle. Asıl dost kimmiş? Allah Azze ve Celle'ymiş. Yine Nisan suresi 45. ayet-i kerimesine buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, وَكَفَا بِاللّٰهِ وَلِيَّنْ وَكَفَا بِاللّٰهِ نَصِيرًا Dost olarak Allah yeter. Yardım edici olarak Allah yeter. Yine Allah Azze ve Celle Hac Suresi 78. ayeti kerimesinde buyuruyor ki وَاَعْتَصِمُوا billahi هُوَ مَوْلَاكُمْ Yalnızca Allah'tan, Allah'a bağlanın. Allah'a sımsıkı bağlanın. هُوَ مَوْلَاكُمْ o sizin dostunuzdur. فَنِعْمَ ve وَنِعْمَ Nasir. Allah o ne güzel Mevla ne güzel dost ne güzel yardımcıdır diyor Allah Azze ve Celle. Ondan daha güzel bir dost ondan daha güzel yardımcı olabilir mi kardeşlerim? فَنِعْمَ ve وَنِعْمَ Nasir. O ne güzel Mevla ne güzel dost ne güzel yardımcıdır yardım edendirdir Allah Azze ve Celle. Yine diyor ki Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 150, 156. ayet-i kerimesinde Belillâhu mevlâkum. Bilakis sizin Mevlanız, sizin dostunuz Allah'tır. Ve huve hayrun nasirin. O yardım edenlerin en hayırlısıdır diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Tahrim suresi 2. ayet-i kerimesinde Vellâhu mevlâkum. Sizin Mevlanız, sizin dostunuz Allah'tır. Ve huvel alimul hakim. O her şeyi bilen ve hakim sahibidir. Hakimdir diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim eğer bir kimse dost edinecekse Allah Azze ve Celle'yi dost edinecek. Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da ondan başka dostlar edinmeyecek. Çünkü o ne güzel dost. Ve ne güzel yardımcıdır diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin dostluğu, vilayet dediğimiz şey iki türlüdür. Bununla alakalı olarak birincisi genel bir dostluktur. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin genel hidayeti olduğu gibi herkese kafire, müşriye, işte facire, fasıha, mümine olduğu gibi birincisi nedir? Genel bir vilayettir, genel bir dostluktur. Bunu derken Allah Azze ve Celle bütün kainatı yönetendir. Allah Azze ve Celle kullarından dilediğine hayrı, dilediğine şerri murad edendir, takdir edendir Allah Azze ve Celle. İşte bir iyilik, bir zarar, bir fayda veya yine bunda bütün mülkün Allah Azze ve Celle'nin olduğunu nedir bir ispatı vardır. Ve bütün Mahlukat ne varsa istesin veya istemesin Allah'ın Azze ve Celle'nin mülkünden Allah Azze ve Celle'nin dilemesinden dışarı çıkamazlar. İstesin veya istemesin boyun eğmek zorundadır Allah Azze ve Celle'nin dilemesine. Asla ve asla onun dışına çıkamazlar. Bu da mümini de kafiri de içine alır. Ve bununla alakalı diyor ki Allah Azze ve Celle En'am suresi. 62. ayeti kerimesinde "femma ruddu ila llahi mevlahumul hak" sonra onlar hak olan mevlalarına hak olan dostlarına mevlaya ne yaparlar döndürülürler. "Ena lehul mulku Şüphesiz ki mülk onundur hüküm onundur ve huve esraul hasibin" o hesapları çok hızlı görendir diyor Allah azze ve celle. Şimdi kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kafirlerin mevlası, dostu olması deyince yani onların sahibidir Allah Azze ve Celle. Onlar hakkında dilediği gibi tasarruf hakkına sahip olandır. Onlar hakkında dilediğini yapandır Allah Azze ve Celle. Yani bu şu demek değildir ki Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi 11. ayeti kerimesine diyor ki ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَا الَّذ۪ينَ آمَرٍ işte böyledir. Çünkü Allah Azze ve Celle iman edenlerin dostudur. وَاَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ Kafirlerin ise dostu yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Bu demek değildir ki kardeşlerim. Yani Allah Azze ve Celle onların dostu. Hayır. Bu manaya gelmez bu. Bu nedir? Demek ki Allah Azze ve Celle'nin Muhabbet, sevgi, onları başarılı kılması, onlara yardım etmesi, onları güçlendirmesi nedir? Bu manaya gelmez. Bilakis bu nedir? Sadece ve sadece müminlere ait bir şeydir. Allah sadece müminleri sever. Allah Azze ve Celle sadece müminleri başarılı kılar, tevfik eder. Ve Allah Azze ve Celle sadece müminlere yardım eder. Müminleri güçlendirir. Ve bunlardan kafirlere hiçbir nasip yoktur. Çünkü kafirler Allah'ın dostu değil düşmanıdır. Bilakis Allah onları hüsran etmiştir. Allah azze ve celle bunlardan hiçbirini onlara nasip etmemiştir vermiştir. Onların velisi dostu kimdir? Ancak ve ancak şeytandır. Ve onların gideceği yerde ancak ve ancak ateştir. Orası da varılacak ne kötü bir yerdir. Diyor ki Allah azze ve celle Nahl suresi 63. ayet-i kerimesinde Fezeyyene lehumu şeytanu Allah şeytan onların amellerini süslü gösterdidir. Yaptıkları amelleri çok sevdi o şeytanlar. Fahuvaviliyhumu <gülüyor> liyum. İşte o gün şeytan onların dostları kimdir? Ancak şeytandır o kıyamet gününde. وَلَهُمْ عَذَابٌ <أَلِيمٌ> Ve onlara da elin çok acı verici bir azap vardır diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki o kafirlerin dostu kimmiş? Hem dünyada hem de ahirette ancak ve ancak şeytandır. Ne diyor ki Allah Azze ve Celle hadid suresi 15. ayeti kerimesinde فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ Ne sizden? ne de kafirlerden o gün bir fidye alınmaz. Yani şu kadar mal vereyim de, veya dünyadan neyim varsa şunu vereyim de, bunu ateşten kurtarayım diye bir fidye verecek bir şey yoktur kardeşlerim. مَعْوَاكُمُ النَّارِ İşte bugün diyor sizin Mevlanız, veya gideceğiniz yer ateştir diyor Allah Azze ve Celle. فَبِئْسَ Orası ne kötü bir yerdir. Evet kardeşlerim, ikinci vilayet ise, yani Allah Azze ve Celle'nin dost edilmesi ise özel dost edilmedir ki bu da Kur'an'da ve sünnette Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamberi Aleyhisselatu Vesselam'ın en çok zikrettiği de budur. Yani Allah Azze ve Celle'nin müminleri dost edilmiş olmasıdır. Ve burada bu da nedir? çok büyük bir şeydir ki Allah azze ve celle bununla da sadece ve sadece mümin kullarını ve kendisine itaat edenleri ve kendisinden hakkıyla korkan kullarına kullarından bahseder. Allah azze ve celle onlardan dostum diye bahseder. Şimdi burada kardeşlerim özel dostluk yani müminleri dost edinmesiyle alakalı az Allah azze ve celle Mümin kullarına lütfetmesi ve onları koruyup gözetmesidir. ve onları her türlü şeye her türlü hayra imana ve her türlü sapık dalalet yolundan uzak tutmasıdır. Allah azze ve Celle ne <gülüyor> bakaran Suresi 257 ayeti kerimesinde buyuruyor ki Allahu aley amenu Allah kimin dostu İman edenlerin dostudur. Yuxrijohum mina zulumate ile nur, <gülüyor> onları karanlıklardan nura çıkartır Allah Azze ve Celle. Ve <gülüyor> aladinakefaro, kafirlere gelince, auliya <gülüyor> oh onların dostları velileri kimlerdir? Muttaqullardır. Yuxrijohum mina Nur <gülüyor> ile zulumate, onları nurdan zulumata çıkartır. Ulaiki ashabunlar, işte onlar ateş ehlidir. Hum fiha halidûn ve onlar orada ebedi olacak, olarak kalacaklardır. Demek ki eğer siz iman etmişseniz hakkıyla, hakkıyla Allah'tan korkmuşsanız Allah sizi dost edinmiş demektir. Bundan daha büyük bir mertebe olabilir mi kardeşlerim? Allah sizi dost edinmiş, Allah sizi sevmiş ve Allah Azze ve Celle hem dünyada hem de ahirette size saadeti vermiş. Zannetmeyin ki bugün <gülüyor> maddi refah içerisinde yaşayanlar mutludurlar saadet içerisindedir. Hayır vallahi. Bugün güya saadet içerisinde yaşayan Avrupalılardan en çok psikolojik hastalığa yakalananlar, en çok intihar edenler o bizim bazı insanların, işte imrendiği, vay şöyle ahlakları var, vay böyle ahlakları var dediği o Allah düşmanı kafirlerdir kardeşlerim. Halbuki bir müminde bunu bulamazsın. Allah Azze ve Celle'ye iman eden ve ondan takva eden, ondan korkan bir mümin Allah'ın dostudur kardeşlerim. Onda bunu göremezsiniz. Ve yine diyor ki şimdi yine Allah Azze ve Celle'nin onu dost edilmesi, onu e, günahlarını bağışlayıp, O'nun merhamet etmesini gerektirir. Allah Azze ve Celle'nin dost edindiği kimseler. Diyor ki Allah Azze ve Celle Aras suresi 155. ayet Ente veleyyuna faghfir lena verhamne Sen bizim dostumuzsın. Allah Azze ve Celle'ye nidamız bu. Faghfir lena verhamne öyleyse bize merhamet et. Bizi bağışla verhamne ve bize merhamet eyle. Çünkü belimiz sensin, dostumuz sensin. Bizi bağışlayacak, bize merhamet edecek olan da ancak sensin. Ve ente hayrul ghafirin Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bir müminin dostundan istediği budur kardeşlerim. Dost edindiği Allah'tan ne istiyor? Beni bağışla bana merhamet et. Allah hepimize merhamet etsin, hepimizi bağışlasın kardeşlerim. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin bir mümini dost edinmesi ona... Düşmanlarına karşı yardım etmesini gerektirir. Diyor ki Allah Azze ve Celle, yine Bakara Suresi 286. Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Sen bizim Mevlamızsın, sen bizim dostumuzsun. Fansurna alel kavmil kafirin. Öyleyse kafir topluluğa karşı bize yardım et. Benim, diyor ki, Alimran Suresi 150 illa مَوْلَاكُمْ Bilakis sizin Mevla'nın, sizin dostunuz kimdir? Allah'tır. وَهُوَ خَيْرٌ نَصِر۪ينَ O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Şimdi Ebu Sufyan Ahud Savaşı'nda henüz Müslüman olmamışken diyor ki bizim uzzamız var. Yani putlarından bir tanesinin adı. Sizin ise öyle bir putunuz yok. Yani sizin uzzanız yok diyor. Bunun üzerine Bukhari'de gelen rivayette Allah Resul diyor ki sahabesine cevap verin diyor. Onlar diyorlar ki ne diyelim ey Allah'ın Resulü? deyim ki Allah bizim dostumuz sizin ise dostunuz yok deyin diyor. Onların uzağları var, putları var. Bizim Mevlamız Allah'tır, Allah'ımız var. Sizin ise yok diyorlar. Böyle cevap verin diyor Allah Resulü Selam Bukhari'de gelen civayette. Yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin bir kulunu dost edinmesi, kıyamet günü ona ilik iyilikte bulunmasına, bulunmasını, cennetlere girdirmesini ve ateşten kurtarmasını gerektir. Eğer Allah bir kulunu dost edindi mi bunları yapar. Diyor ki En'am suresi 127. ayeti kerimesinde. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ Rabbihim. Onlar için Rablerinin katında dar-ı selam vardır, cennet vardır. Vahu وَل۪يُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların amel ettiklerinden dolayı onların velisi, dostu kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ve yine diyor ki, Fusilet suresinde اِنَّ Kalu قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlar. Sağ veya sola tapmayanlar, dost doğru olanlar. Tetennazzalu aleyhimul melaikah. Onların üzerine melekler iner. El la ve Sakın üzülmeyin ve korkmayın diye melekler iner. Ve ebşirû bil cenneti allati kuntumtu'adûn. Sizlere vaad olunan cennet ile sevinin, müjdelenin. Nahnu awliyakum fi al-hayati dunya wa fi al Sizin dostunuz dünyada da ahirette de biziz diyor Allahu Teala. Velakum fiha ma teshtehi anfusukum ve lakum fiha ma tad'un. Cennette sizin her istediğiniz, canınızın ne istediği varsa, ne isterseniz, ne dilerseniz o vardır. Yani bir mümin bundan başka ne ister ki kardeşler? Dostun Allah Allah seni mağfiret ediyor. Allah seni mağfiret, merhamet ediyor ve cennetine koyuyor. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْنَصِيرِ Ne güzel dost, ne güzel yardımcı. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dostluğuna nasıl kavuşulacağını bize haber veriyor. Hani Dersimizin başında dediği gibi işte Seyitmiş falanca e, tarikatın şeyhiymiş, efendisiymiş, o evliyaullahmış, kaçıyormuş, göçüyormuş. Değil kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Diyor ki <gülüyor> Yunus Suresi 62 ve 64'te اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Allah'ın dostlarına ne bir korku vardır <gülüyor> ne de onlar üzülecek değillerdir. Bunlar kimler? Allah'ın dostları. Onlar korkmayacak ve üzüntü de duymayacaklar. amanu اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Allah Azze ve Celle o evliyasından yani evliya Allah diyor ya onlara bir korku yok. Onlar üzülmeyeceklerdir de ondan sonra o evliya Allah'ın vasfını sayıyor Allah Azze ve Celle. الذين آمنوا وكانوا يتقون Neymiş? Onlar iman edenler ve Allah azze ve celle'den muttakiler. Yani Allah'tan hakkıyla korkanlar. Kimler bunlar? Evliyaullah işte bunlar. İman ettin, Allah'tan korktun sen Allah'ın dostusun. Başka hiçbir dosta ihtiyacın yok. Lehumul busra fil hayati dunya ve fil ahireh. Dünyada da ahirette de onlara ne var? Müjde var. La tebdileli kelime adille. Allah'ın kelimesinde hiçbir değişiklik olmaz. Allah vadettim o muhakkak gerçekleşir. Zâlike hu vel fevzul İşte asıl kurtuluş budur kardeşler. Allah'a iman edeceksin, dost doğru olacaksın ve Allah Azze ve Celle'den gerektiği gibi korkacaksın. İşte evliyaullah budur kardeşlerim. Ki Allah Azze ve Celle'nin dostluğu sadece sadık bir iman ve Allah Azze ve Celle'den hem sırda yani gözükmeyen, yalnız kaldığında ve hem de herkesin içinde gerektiği gibi korkmayı gerektirir. Böyle olmazsan bunun adı nedir? Münafıklıktır. Ama... Hem yalnız kaldığında hem herkesin içinde korkarsan dilinle kalbin bir olursa işte sen müminsin ve daha da ileri gidiyorsan evliyaullahsın Allah'ın dostlarından bir sizin. O yüzden Allah'a gerektiği gibi sadık bir imanla iman eder ve her yerde nerede olursan ol en tenha köşelerde veya insanların en kalabalık yerlerde Allah'tan kork ve Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için çaba sarf et ve Allah Azze ve işte İslam'ın farzlarını yetine, yerine getir ve dini yaşamayı iste yani dini dert edin nereden olursan ol hangi halde olursan ol o yüzden kardeşlerim buharide gelen rivayette nedir? Aslında hani Allah'la alakalı onun gören, gözü ku, ku, ı, işiten, kulağı ı, tutan, eli yürüyen ayağı olurum diyor ya. Ama ondan önce hadiste bir şeyler zikrediliyor. Bakın Bukhari'de bu Hureyre radıyallahu anh'udan gelen bu şeyde diyor ki Allah Resulü selam. Allah buyurdu ki diyor. <gülüyor> Men adali li veliyyen fekad âzentuhu Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim, savaş ilan ederim. Ve diyor ki, وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيْي عَبْدِ بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّ فْتَرَضُّهُ عَلَيْهِ <gülüyor> Bir kulum, bana diyor daha sevgili gelen, sevgili gelen bir farzla başka bir şeyle daha fazla yaklaşmamıştır. Demek ki bu onura sahip olabilmek için öncelikle Allah Azze ve Celle'nin farz kıldığı şeyleri yapmak zorunda. Doğru mu? وَمَا يَزَيْلَ عَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّ وَافِلْ hatta اَحِبَّهُ Daha sonra farzlarla Allah'a yaklaşmaya çalıştınız mı? Daha sonra ne diyor? Kulum diyor, nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder hatta öyle ki ben onu severim diyor. Demek ki sevmesinin nedir bir şartı var. Hadiste geldiği gibi Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi. Kulum öncelikle bana ne yapacak? Farzlarla yaklaşacak. Daha sonra farzları yaptıktan sonra nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam edecek. Öyle ki ben onu severimdir. Farzları yaptığı ve nafilelerle devam ettiği zaman Allah Azze ve Celle'nin onu sevmesine sebep oluyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle bunun dışında bunu yaptıktan sonra nasıl bir mükafata sahip olacağını belli söylüyor Allah Azze ve Celle. فإذا أحببته onu sevdiğim zaman yani farzlarla yaklaştı ve nafilelerle daha fazla yaklaşıp Allah onu sevdiği zaman feiza ahbabtuhu onu sevdiğim zaman kuntu sem'ahu lladhi yasma'u onun işiten kulağı onun gören gözü tutan eli yürüyen ayağı olur. ve in sa'alani la utiyannahu eğer diyor benden bir şey isterse muhakkak ben ona veririm diyor. Benden diyor Allah Azze ve Celle sığınma isterse onu sığındırırım, onu korurum diyor Allah Azze ve Celle. Ama bu neye bağlı kardeşlerim? Allah Azze ve Celle'nin farzlarını yerine getir. Sünnetlerle nafilelerle Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaya devam et. Allah seni sever sevdiği zaman da bütün bu mükafatları ne kıy Allah azze ve celle sana bahşediyor. Yoksa yani bazıların dediği gibi çok uçta bir olan bir şey değil kardeşlerim. O evliyaullah onlar evliyaullah. Kaçar göçer işte ölü olduğu halde yardım eder, medet ya falan dediği zaman nereden olursan ol gelir sana yardım eder. İslam'da böyle bir makam yok kardeşlerim. <gülüyor> evet. Peygamberlerin makamı var, meleklerin makamı var, takba elini mutlaka Ama o tasavvuftaki gibi bir evliyaullah makamı diye bir İslam'da makam yoktur. Birçok bid'at olan ibadetleri uydurdukları gibi böyle bir makamı da uydurmuşlardır. Halbuki evliyaullah makamı Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi. Allah'a iman et. Allah'tan gerektiği gibi kork, farzları yerine getir, nafilelere devam et, Allah seni sevsin. İşte budur Evliyaullah makamı, işte budur Allah Azze ve Celle'nin bir kulunu dost edinmesi. Ondan sonra gördüğünüz zaman, baktığınız zaman Allah için bakarsınız, haramdan bakışınızı gizlersiniz. Duyduğunuz zaman bir batıl, bir ses, söz duyduğunuz zaman, yalan duyduğunuz, gıybet duyduğunuz zaman oradan uzaklaşırsınız, gidersiniz, Kur'an dinlersiniz, gidersiniz, ders dinlersiniz, sohbet dinlersiniz. Veya en azından hiçbir şey duymazsınız. Bir şey tutmak istediğiniz zaman ancak helal olanı tutarsınız, helal olana el uzatarsınız. Haram olandan uzaklaşırsınız, Allah çünkü sizi korur. Yürüdüğünüz zaman sadece ve sadece Allah için yürürsünüz, camiye yürürsünüz, sohbete yürürsünüz. Veya ilimlere yürürsünüz ama harama yürümezsiniz. Çünkü Allah sizi ondan engeller kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle onu size muvaffak kılmıştır. O yüzden ne yapar? Onu sizden engeller, ona muvaffak kılar Allah Azze ve Celle. İşte bu kulunun dost kulunu Allah Azze ve Celle'nin bir kulunu dost edinmesidir. Yoksa böyle çok az bir kimsenin ulaşabildiği bir evliyaullah dedikleri bir makam değildir Allahu aleyülleri amen o Allah iman edenlerin dostıdır ve selam evliya Allah'ın en üstünü ne bilertir en üstünü resullerdir <gülüyor> resullerin en üstünü ulul Azim peygamberleridir Ulul Azim peygamberlerin en üstünü de hiç şüphesiz kattemun nebiin o imamul murselin ve seyidü Adem ecmaîn. Nebilerin sonuncusu, gönderilenlerin imamı ve Ademoğlunun oğlunun efendisi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bununla Allah azze ve celle dostları ile düşmanı arasındaki arasına ayırmıştır Allah azze ve celle. Demek ki hiç kimse Allah'ın velisi olamaz ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğine iman etmedikçe ve ona zahiriyle batınıyla tabi olmadıkça her kim Allah Azze ve Celle'nin sevdiği bir kulu veya dostu olduğunu iddia eder fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymaz ise o Allah'ın dostlarından değildir. Bilakis o nedir? Allah'ın düşmanlarından olup şeytanın dostudur. Diyor ki Allah Azze ve Celle قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Ey Muhammed'deki eğer beni, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Siz Allah'ı sevdiğinizi mi iddia ediyorsunuz veya Allah'ın sizi sevdiğini mi iddia, sevdiğini mi iddia ediyorsunuz? Öyleyse bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ayeti kerimesinde Ali İmran 31. ayeti kerimesinde buyurduğu gibi. Demek ki kim peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyar ise Allah onu sever kardeşler. Ve her kim de Allah azze ve celle'nin kendisini sevdiğini iddia eder. Fakat, fakat peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymaz ise o Allah o. Allah Azze ve Celle'nin dostu, velisi, veli bir kulu değildir. İnsanlardan bir şu, kendi nefsini Allah'ın veli kulları arasında olduğunu zanneder. Hatta hakikatte nedir? O Allah'ın dostu değildir. Yahudiler ve Hristiyanlar neyi iddia ettiler? Bizler Allah'ın dostlarıyız ve onların çok sevdiği kullarıyız dediler. Öyle mi? Ve cennete sadece ve sadece Yahudi ve Hristiyanların gireceğini iddia ettiler. Aynı şekilde Arap müşrikler de bunu iddia ettiler, kendilerinin Allah'ın sevgili kulları olduğunu ve Mekke'de ve civarında oturanların kendileri olduğunu söylediler. Vahim yasadığın anıl mescidil haram. Onlar ne yaptılar? Mescid-i haram'a girmekten alıkoydular. O mekanu avliya. Onlar halbuki Allah Azze ve Celle'nin nedir? Sevgili kulları değildir, velisi değildir. İnne evliyâuhu in evliyâuhu illel muttegûn. Allah Azze ve Celle'nin evliyası, veli kulu, velisi nedir? Dostu ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkan kimselerdir. Ve dediğimiz gibi tasavvuf ehli. Bugün kendilerince Allah Azze ve Celle'nin işte Evliyaullah makamı gibi bir makamı uydurmuşlar. ve Onların da belli kişilere vermişler o sıfatı ve çok ulaşılması çok imkansız olan bir makammış gibi uydurmuşlar. Ölülerden yardım istemeye, medet istemeye kadar götürmüşler. Çünkü onlar işte Allah'ın Evliya kullarıdır çağırsızdığınız zaman gelir, medet istediğiniz zaman gelir. Hatta onlardan bugün yaşayanlardan bir tanesi çıkmış. Her ne kadar şeriat ehli bunu şirk küfür görse de biz ölülerden gider, yardım dileriz sözüne kadar götürmüştür. Bu söz söyleyeni kafir eder kardeşlerim. Çünkü yardım, medet ancak ve ancak. فَهُوَ حَيُّنْ لَا hay olan, diri olan, mı? ölmeyen, ölmeyecek olan Allah Azze ve Celle'den dilenir. İstelir. Gidersiz ölüden yardım dilerseniz bunun adı şirktir. Bunun adı küfürdür kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle'nin hakkıyla dost edindiği, sevdiği kullarından eylesin kardeşlerim. Fe ni'mel mavla ve ni'mel nasir. O ne güzel dost. Ne güzel yardımcıdır bunun şuurunda olan bunun gibi yaşayan her an bunu gözeten Allah'a iman ettim sonra Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ol de ki Allah'a iman ettim sonra da dost doğru ol düsturu gereğince yaşayan kullarından eylesin kardeşlerim.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 Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver. Ve bizi cehennem azabından koru, merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allahümme amin, subhaneke, Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve tuubi ileyk. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil